Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam Programından herkese merhaba. Ben Buğday Derneği'nden Bora Kabatepe. Programa geçmeden önce bu haftaki programın destekçisi Şeyda Hacızade'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, o program geldi diyelim. Haftalardır konuşuyoruz. IFOAM 18. Dünya Organik Kongresi'nden size haberler veriyorduk. Ve bu program yayınlandığı sırada düzenlenmeye başlanan Sivil Forum'la beraber kongrenin de başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Çok güzel bir zamanda geldi aslında kongre. Ekim ayı. Anadolu'da buğdayın toprakla buluşmaya başladığı ayda biz de tohumdan, tohumları bu iyi niyet ve iyi düşünce tohumlarını kurda kuşa aşa diye atmaya başlıyoruz İstanbul'da ve buğday ekibi de aslında İstanbul'da toplanıyor bu vesileyle bugün bir stüdyo konuğumuz var kongreyi konuşmak üzere buğday ekolojik yaşamı destekleme derneği yönetim kurulu başkanı Güneşin Aydemir bizlerle stüdyomuzda hoş geldin Güneşin merhaba hoş bulduk ee, dediğim gibi böyle en son Çamtepe'de bir buluşma olmuştu şimdi bu kongre ve ağastasıyla evet. e, buğday buralarda e, İstanbul'da toplanmaya başladı. E, kongreyi konuşalım istiyorum seninle hı hı. E, çok güzel bir e, hoş geldin yazım var kongrenin e, web sitesinde e, aslında çok güzel özetlemişsin buğdayın hikayesiyle Türkiye'de organik tarımın ve tarımın hikayesinin nasıl örtüştüğünü e, benim gözümde çok. Bir, çok güzel bir döngü canlandı e, Bereketli tohumlar ve kadim bilgilerin olduğu bir e, toprakta e, Uluslararası baskılar diyebiliriz Ya da çeşitli farklı faktörler diyebiliriz e, Bir sağlığın bozulması yaşanırken belki toprakta yaşarmaya başlayan yeni tohumların e, zamanındayız aslında Ve e, 18. Dünya Organik Kongresine ev sahipliği yapıyoruz e, Nasıl oturuyor sence bu döngüye bu kongre? Evet e, Görece bizim için uzun ama aslında dünyanın yaşı için çok kısa bir süre e, öncesinden bu yana e, çalışıyoruz e, bu topraklarda. E, buğday e, olarak, buğdaya emek verenler e, olarak. E, ne için çalışıyoruz aslında? E, bir anlamda e, hep gıda üzerine e, yoğunlaşmış vaziyette çalışmalarımız ama e, tabii çok e, insan faaliyetleri açısından çok önemli bir Ayak izi olduğu için gıda e, konusunu özellikle ele, ele aldık şimdiye kadar. E, tabii bundan 20, 25 sene önce buğday bu işlere ilk başladığında e, Viktor e, bu işlere ilk başladığında e, tam da böyle e, işte geleneksel bir yaşamın e, halen devam ettiği e, kendi içinde e, kapalı e, köylerin e, bulunduğu işte insanların tek bir Hayvanını gidip otlattığı, onun işte sütüyle beslendiği vesaire. Yani hani bugün geleneksel olarak söyleyebileceğimiz bir yaşamın sürdüğü bir zamandan. Sürdürülebilirliğin gerçek sürdürülebilirliğin anlamda hala var olduğu bir zamandan. Var olduğu bir zamandan. Çok ciddi bir algı değişikliğin olduğu. Çok kısa bir süre içerisinde, işte 25 sene gibi kısa bir süre içerisinde de tamamen bundan... Bir çözülme sürecine girdiğimizi gözlediğimiz bir sürece tanık olduk aslında. Öyle ki bundan 25 sene önce bugün söylediğimiz şeylere hiç inanmayan insanlar bugün aynı cümleleri kurarak bunları söylüyorlar mesela. Sevindirici tabii ki. Dolayısıyla çok hızlı bir değişimi, değişimi yaşadık. Bu e, değişimin içerisinde de tabii yani hani bugünlerde zaten çok hızlı her şey değişiyor <gülüyor> buralarda. E, dolayısıyla bu hızın içerisinde çok kıvrak ve dinamik olmanız gerekiyor. Yani bir şeyler yapabilmek için hele hele sivil toplum e, ağında bir şeyler yapabilmek için. E, sonuçta e, işte dayın bütün attığı adımlarla e, bugün e, bir e, çember daha açıyoruz diyelim. Artık önümüzdeki kongreyle çok daha uluslararası bir şey ister istemez gelecek. Bu çabalar Hem uluslararası hem de e, ulusal e, Olarak çok katılım olacak bu kongreye Dediğimiz <gülüyor> gibi aslında e, sadece Organik tarımı değil belki sürdürülebilir Gıdayla ilgili tartışmaları daha geniş Bir e, çerçeveye çıkarmayı Amaçlıyorduk kongre programına ha. baktığımızda da Bunu görüyoruz sadece konferansın Kongrenin e, 13 Ekim e, 15 Ekim Tarihleriyle kısıtlı değil e, Daha önce başlayan işte bugün başlayan Mesela sivil forumda bunların e, bir örneği Ön konferanslarla tartışmayı Daha aslında geniş bir e, ...şeye yaymaya çalışıyoruz ve tohumları daha geniş bir alana serpmeye çalışıyoruz. Bu ön konferanslardan da biraz bahsedebilir miyiz ya da kongrenin içeriğinden de olabilir... ...hem ana bölümlerden hem konferanslardan neler olacak ve bunlarla neler hedefleniyor? Tabii aslında kongrenin sloganında saklı birazcık bu. Ana, ana kurgusu kongrenin bütün ön konferanslarda dahil olmak üzere ana kurgusunda organik köprüler kurmak dedik ee, bunu söylememizin birkaç sebebi var bir tanesi buğday zaten bir ağ kuruluşu ee, varoluşundan bu yana bu hmm. köprüleri kuruyor ee, çeşitli insan grupları meslek grupları arasında bu köprüleri kuruyor bilgi ağlarını kuruyor deneyim ağlarını kuruyor Farklı bölgeler, coğrafik bölgeler arasında bu ağları kuruyor. Ve aslında o söylediğim o geçmiş yaşamla bugünkü yaşam arasında bir bağ kuruyor. Bunu kongrenin de içeriğine yansıtmayı teklif ettik. Alfa ama ve onlar bunu uygun buldular. Bir de İstanbul zaten işte Türkiye falan bütün o köprü vazifesi gören bir yerde yaşıyoruz. Sembolümüz köprü var falan. Dolayısıyla organik köprüler kurmak. Buradan yola çıkarak kurguladık bütün e, kongrenin içeriğini. E, bugün devam eden e, Büyük Adada devam eden sivil forum, e, Türk KİY'deki belli başlı e, STK'lar e, platformlarla e, ilgili, onları bir araya toplayan bir forum ve onun da e, başlığı Kırkent ilişkisinde ekolojik dönüşümün e, yakalama diye belirlendi. Bu bir dizi toplantının sonunda karar verilmiş bir temaydı. Çünkü 2013 evet. yılından itibaren İki senedir başladı bu yapılıyor aslında. Ee, çeşitli bölgesel toplantılar yaptık. Ee, bölgesel STK'ları topladık. Hem yöntemine hem e, paylaşılacak konuların ne ol, ne olması gerektiğine hem de işte ya bayağı ciddi bir güzel bir çalışma e, var onun arkasında. E, zaten şöyle de bir şey yani kongre bir son nokta belki ama yani biz o noktaya kadar yapabileceğimiz her şeyi yani o köprüleri kurmayı hedeflemiştik ki bu aslında bizim açımızdan gerçekleşti. Yani çok kolay olmadı ama bugün yapılan sivil forum mesela çok güzel yani pek çok insanı tecrübeyi kafayı bir araya getiriyor. Ön konferanslar hafta sonu olacak Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşiyor ön konferansların büyük bir çoğunluğu e, herkese açık, e, rahat girilebiliyor. E, ön konferanslar içerisinde de çok fazla çeşitli konular var. Türkiye'deki e, ekolojik tarımla ilgili konular var, e, tohumla ilgili e, konular var, e, katılımcı gıda toplulukları ile ilgili katılımcı sertifikasyon. ...vesaire... ...bunlarla ilgili... ...konular var. Organik tekstil ile ilgili... ...daha spesifik konusu olan... ...ön konferanslar da var. Ve çok da şey böyle... ...kıymetli konuklarımız da var. Örneğin... ...Anadolu Meraları grubunun... ...sahipliğinde gerçekleşen... ...Bütün Cülf Mera yönetimi... ...ile ilgili bir ön konferans var. Ve ona Alan Savory, Alan Savory geliyor. Yani. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ön konferanslar böyle. Bir çekim merkezi oluyor aslında bu dönemde. Ee, İstanbul bu konuda çalışan e, dünyaca ünlü konuşmacıları da e, dinleme fırsatı bulacağız. E, evet. e, tema gerçekten çok hoşuma gitti benim de. E, bu organik köprüler kurmak ama hemen şu soruyu getiriyor. Demek ki arada bir e, bir boşluk oluştu ki bir köprü kurma e, vazifesi i̇htiyacı gerekti, var, evet. ihtiyacı var. Şimdi gıda konusunda bunu soracak olursak aslında bugün gıdadaki boşluktan biraz bahsedersek o zaman bu köprüye de e, niye ihtiyacımız olduğunu belki daha iyi anlayabiliriz. Nasıl Hı -hı. bir boşluk var sence? Yani aslında tabii e, şöyle bir boşluk var. E, gıdaya ilişkin kavramların hepsi birbirinden bir noktada uzak. Yani biz öyle bir gıda istiyoruz ki tarif ettiğimiz e, gıda hem doğayı korusun Hı -hı. üretilirken, hem sağlığımızı korusun, hem e, onu üreten üreticiyi korusun, hem tüketiciyi korusun. E, buna dair bir e, mekanizma e, Öneriyoruz yeni bir yaşam biçimi öneriyoruz aslında yani hı hı. E, öyle bir peynir düşün ki e, işte e, otlatılırken o peynirin sütünü veren koyunlar otlatılırken o meranın e, bitkileri yok olmamış olsun sonunda minimum hijyenik bir ortamda o peynir üretilmiş olsun hı hı. ve o e, tüketiciye gelene kadar Az fosil yakıtı yakmış olsun, iklim dostu da olsun, işte o da olsun, bu da olsun. Gerçekten de buna ihtiyacımız var. Yani bizim şu anda aslında dünyanın sorunlarına e, tek bir açıdan üretilmiş çözümlerle e, yolumuza devam edemeyeceğimiz kesin. Yani öyle çözümler üretmemiz gerekiyor ki aynı anda pek çok soruya cevap verecek çözümler. E, bu çözümler üretilmiş midir? Var mıdır bir yerde? Yani var da biz ona bakmıyor muyuz? İyi örnekler. E, aslında... E, Potansiyel olarak var ama bizim onları denememiz gerekiyor. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla köprüler kurmak bu nedenle çok önemli. Yani bunu yapacak insanlarla bu fikirleri geliştiren insanları bir araya getirmek. Ee, değişik coğrafyalarda bunları denemek ve bu deneyimlerin sonuçlarını bir araya getirmek. Ee, geleneklerden faydalanmak ama bugünün ihtiyaçlarına nasıl cevap verir bu gelenekler? Onları denemek Ve bunlar için Aslında böyle bir topluluk Yaratmak, oluşturmak Çok tartışılan bir konu Gelenekler dediğinde eskiye dönüyoruz diyor Aslında dediğin çok önemli Bugünün ihtiyaçlarına gerçekten nasıl cevap verebileceğine Bakmamız gerekiyor Bu geldiğimiz yolda Şimdi ufak bir müzik arası verelim Senin de son günlerde severek dinlediğim bir parçaymış Can Kazaz'dan dinliyoruz Nereye gidiyoruz? Her bir tarafa dalıyorlar. Yıldızlardan ev yaptım. Çocukluğum nerede? Karanlıkta yalnızken hala korkuyor musun? Çöpü gibiydi tüm anılar Söndüğünde simsiyah ve cılmızlar Köpükten gemiler yaptığın güller Terk edilmiş şekilde seni bekler Her şeyle dostluk kurdum çocukluğun nerede Gök gürültüsünden de hala korkuyor musun Süsledim hayallerin nerede hala. Masada Ekolojik Yaşam Programı'nda Güneş'in Aydemir konuğumuz Ayfoham 18. Dünya Organik Kongresi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz şarkısını dinledik Can Kazaz'dan. Ee, aslında enteresan bir soru gerçekten. Başlangıcında da tarımın nereden nereye gittiğiyle ilgili bir konuştuk ve buna çözüm arayışlarına aslında bir... bir Cevap olabilecek bir nitelikte bu kongre ee, arada konuşuyorduk aslında güzel bir noktaya e, değindin hep başkalarından çözüm beklediğimiz bir noktadaydık belki de bu algı değişikliğinde e, çözümü nereden beklediğimizle ilgili de bir değişiklik var bu kongre e, artık bir inisiyatifi çözüm konusundaki inisiyatifi ele alma anlamına da geliyor mu sence? Aa, zaten kongrenin Türkiye'de yapılması için çok e, ciddi bir uğraş e, verilmişti. Yani Viktor e, döneminde e, Viktor'un çok ciddi kişisel e, emeği var bunda. E, öyle ki bir yandan e, gerçekten hani e, bazı şeylerin olabilmesi için e, hani bir sürü başka insan kurum yapabilir bunu. Ama eğer yapmıyorsa... O zaman eğer yapılması gerektiğini düşünüyorsak yapacağız. Biz yani. yapacağız. Yani biz yapacağız. Böyle bir cesaret de gerekiyor. Yani bu da sonuçta hani bu bu tür cesaret örneklerini şey boyunca hayat <gülüyor> boyunca, boyunca ver. vermiştir. İşte ekolojik pazar olsun, başka projeler olsun. Tabi yani biraz önce de hani şeyi konuşuyorduk. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Sürekli deneyip yanılmamız lazım Yani e, zaten hani İnsanoğlu merakını da yitirdi Bir yandan işte böyle hazır çözümlere Çok hazırız falan hani birisi gelsin Sorunumuzu çözsün Eğer e, Toprağı iyileştirmek istemiyorsak Ağaca gelen sinekle uğraşmak istemiyorsak işte var bir var tane ilaç e, Evet hatta uçağa koyuyoruz Havadan ilaçlıyoruz falan hani e, Çözüyoruz çözdüğümüzü zannediyoruz e, ama mesele o değil yani mesele hani çözmeye uğraşmak gerçekten çözümü aramak o süreç belki de o süreçleri harekete geçirmek. Yani bu noktada bireylere çok büyük bir görev düşüyor bence bizim birazcık da hani millet olarak geleneğimiz var canım işte. Ee, bu işi devletin yapması lazım ya da bu işi işte yetkililerin yapmayı illa bir, bir o iş bir yetkili tarafından bir yerde yapılması gerekiyordur Yapılmış. ve yapılmıyordur yani böyle bir şeyimiz var hani okyanusta boğulmaya benziyor birazcık ee, bizim yapabileceklerimiz e, var. Aslında yani. gıda aslında çok iyi bir örnek yani, yani çok büyük bir çözüm önermese bile etrafımızda bu algı değişikliğiyle aslında daha fazla da örneklerini görmeye başladık kendi gıdanı yetiştirmek bile aslında bunun çok ufak bir sembolik bir şeyi olsa bile evet. gerçekten önemli bir adımı ve bunları daha fazla bir şekilde görmeye başladık aslında evet. etrafımızda ee, bu açıdan aslında dediğim gibi o döngünün içinde sanki iyi bir noktaya doğru e, evriliyor bütün evet. bu hareket. Evet. Biraz konuşmacılardan bahsedelim istiyorum hı hı. Alan Savery'den bahsettin onun dışında yine gerçekten önemli konuşmacılar var hem ön konferanslarda hı hı. hem de ana bölümde kimler olacak birkaç isimden bahsedebilir misin? Ee, Valla işte bu ana oturumda dokuz tane keynote denilen konuşmacımız var Alan Savery bunlardan biri değil bu arada Ön konferans dolayacak sadece. Ve ha. programın içinde de ana bölümde bir Hı -hı. oturumda şeyi var. Ama dokuz konuşmacımızın arasında işte bir tanesi iklim konusunda aktivistliğiyle tanınan Anna Lape var. Hı -hı. NBA'de basketbol oynarken tarım kendini yapmaya başlarken toprağa veren Will Allen var işte alternatif Nobel sahibi bir kişi var böyle bir keynote listemiz var dolayısıyla o tartışmalar ana oturumlardaki tartışmalar zaten çok ilgi çekici oluyor herkesin ilgisini çekecek cinsinden oluyor ana bölümün dışında da pek çok oturumlar paralel oturumlar var. 70 küsur e, paralel oturum 3 ana başlık altında gerçekleşecek. Peki sonrası ile ilgili burayı aslında başta da öyle tarif ettik aslında yeni tohumların atılacağı bir yer sen de dedim bu aslında bir son nokta değil kongre belki de evet. bir döngünün içindeki duraklardan ya da o süreçlerden bir tanesi sonraya bunu nasıl taşımak mümkün olacak ya da sonrası ile ilgili nasıl düşünceler var kafanda <gülüyor> biz buğday olarak bunu düşünemeyecek durumdayız şu, an, şu anda neler da. oluyor bir bilsiniz <gülüyor> yani hani ee, inanılmaz detaylarla uğraşıyoruz, cebelleşiyoruz ve bayağı da yorulduk aslında. Gerçekten. Bunun sonrasında bu gelen iplerin uçlarını nereye bağlayacağımızla ilgili çok net bir şey yok. Olması da gerekmiyor. Gerek bunu düşündüm biliyor, biliyor musun? Evet, ya bunu çok gibi. uzun bir zamandan beri düşünüyorum aslında. Gerçekten hani kongre için dünyanın dört bir yanından bir sürü insan gelecek. Çok kıymetli kişiler gelecek. Ve işte dediğimiz gibi organik köprüler e, kurulacak e, Bundan sonrası için aslında buradaki yani performans gösterecek birazcık ve bunu da e, ben kişisel olarak yani buğdaydan bağımsız olarak hani kendi hissiyatımı e, paylaşayım e, şunu e, şuna bırakmak gerektiğini düşünüyorum birazcık yani gerçekten hani herkesin kendi kurduğu köprüye sahip çıkması e, gerektiğini e, düşünüyorum. Köprüyü kurup sonra ee, yine devlet yapsın demek Ya da işte ne bileyim ya. burada yapsın buğday ya da yapsın. başka işte şu yapsın bu yapsın dememek gerekiyor. Herkes kendi kurduğu köprüden e, sorumlu olursa birçok köprüler <gülüyor> bir yere çıkacak. Kurulmuş olur gibi bir şeyle bağlayayım onu. Çünkü ilişki yani ağ örgütlenmeleri gerçekten çok kıymetli doğanın bir şeyi zaten simülasyonu diyelim evet. doğal bir örüntü ve o ağ örgütlenmelerinde hakikaten o ağın bakımını yapmak gerekiyor ayın içindeki, içindeki kişilerde dışarıdan gelen e, bir yapmak gerekiyor. E, dolayısıyla e, burada hakikaten şey e, bizim için de enteresan bir dönemin başlangıcı e, olacak burada için. E, çünkü bundan bir 4-5 sene önce belki bir 10 sene önce bizim yaptığımız, olduğumuz alanda kimse yoktu. Hı hı. E, hatta şöyle söyleyeyim. Hani doğa koruma ile ilgilenen kişiler bile o alanda değildiler. E, çünkü biz insan ...la ilgili bir şey yapıyorduk. Ee, ama şimdi bir sürü var. Yani çok fazla insan bu konuda sorumluluk alıyor. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bizim de rolümüzün e, değişmesi... E, ...başka bir e, şeye... E, ...belki de bürünmemize bir vesile olacaktır. Bilmiyorum. Heyecanlı yani. Evet heyecanlı. Yani şunu düşündüm <gülüyor> ben de sen anlatırken. Yani e, Viktor... E, Buğdayın ilk aslında bülten mi diyelim nasıl adlandırmak gerekiyor onu hazırlarken e, böyle büyük bir kongrenin e, nereden yapılacağını bilecekti? nereden bilecekti. Tabii. Ama dediğin gibi akış içinde şimdi kendimizi e, dünyanın bu konudaki en büyük kongresine ev sahipliği yaparken, yaparken. buluyoruz. E, kongrenin gelmesiyle ilgili aslında güzel bir e, hikaye de var. Yani Viktor'u da hem almış olalım. E, başvuruyor yanlış bilmiyorsam e, onun döneminde yapılmıştı. Evet. Hı -hı. E, o geliş hikayesini de e, anlatırsak aslında sonra da yavaş yavaş kapatalım. Tabii. E, valla aslında işin açıkçası e, Viktor e, hani tırnak içinde kendi kendine bu yolu örmüş. E, biz farkına vardığımızda çok geçti her şey için. <gülüyor> gelmişti bu yolda. Yani şimdi hani şu anki aklımızla tekrar bir kongre düzenlermiş. Tabii o ayrı bir hikaye ama e, işin şakası... E, bu kongrenin Türkiye'ye gelebilmesinin arka planında yani e, IFOAM'ın pek çok e, komitesinin içeri, içerisinde yöneticilik görevi yaptı. Viktor e, yani yönetim kurulunda yer aldı. E, özellikle iki sene 2008, 2009, 2011 arası Hı -hı. E, çok yoğun bir şekilde uluslararası ilişkileri çok e, önem Hı -hı. verdi. Yani Avrupa Birliği e, konusunda Orada çalışan sivil toplum örgütleriyle pek çok e, konuda e, çok fazla e, seyahatte bulundu ve toplantılara katıldı. E, orada hakikaten şey yani onu görüyorsunuz zaten yani e, Viktor dendiği zaman oradaki herkes, herkes, herkes tanıyor. <gülüyor> herkes tanıyor ve herkes çok büyük bir takdirle e, hatırlıyor. Ee, dolayısıyla e, o bütün o ilişkileri ilişki düzeyinde zaten hazırlamıştı e, Ve e, biz Victor'u kaybetmeden önce çok kısa bir süre önce e, şeyde, e, Her sene Nürnberg'de yapılan bir fuar vardır organik tarım fuarı Hı. Ve biz gideriz o fuara e, Orada e, iPhone'un bir toplantısında bu ev sahipliği niyetini orada e, beyan etti e, Oraya da bir ekip halinde gitmiştik ee, ve onun arkasından e, işte zaten e, bir dizi e, şeyin içerisinde bu süreç gerçekleşti. E, dolayısıyla hani böyle biraz kaderimize yazılmış bir <gülüyor> şekilde ev sahipliği şey olarak ev sahipliği yapıyoruz. Sevabıyla günahıyla artık vebali neyse onu da taşırız inşallah. O zaman bütün bu buraya e, kadarki emekler için hem teşekkür ederim e, sana e, evet. ve aslında bütün buğday ekibine e, aslında çok fazla insan ve tam e, tabiri caizse bununla yattı, bununla kalktı. kalktı. Evet. Ee, önümüzdeki programlardan itibaren biz de belki yavaş yavaş buradaki sonuçları da konuşmaya başlarız ama dediğin gibi bu kurulacak köprülerin nereye varacağını o örüntüler evet, kendi e, tayin edecek bakalım ne olacak çok yani, teşekkürler ben, bir de şey yani hani bu süreç içerisinde kongreye el vermiş. Muhakkak e, yani yazılı olanlar var. Her yerde gördüğümüz ismini tek tek e, hani e, unutmayacaklarımız var. Bir de hani e, o kadar çok insan elini taşının altına koydu ve koyuyor ve koyacak önümüzdeki günlerde. E, hepsine çok çok teşekkür e, ediyorum buradan. Biz de teşekkür etmiş olalım. Evet e, biz bu hafta Ayfam Kongresi ile e, meşgul olacağız ama hafta sonu o ekolojik pazarlarımız devam ediyor. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Küçükçekmece ve Kartal'da yüzde yüz ekolojik pazarlarımız kuruluyor olacak. Hepinizi buralara bekliyoruz. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere ben e, Buğday Derneği adına Bora Kabatepe e, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Volkan ara teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.